Şöyle, gününüzün başlangıcı olan şu mübarek saatte, ömrünüzün sonuna kadar bütün dünyanın ve ahiretin hayırlarını size ikram etsin. Şimdi yine sorulu cevaplı İslam Akaidi kitabından, 188. sayfeden, Menecimlik bahsinden okumaya devam edelim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Menecimlik. Soru 183. Müneccimliğin yani yıldızlara bakarak geleceğe dair haber vermenin İslam'daki hükmü nedir? Cevap. Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: Karanın ve denizin karanlıklarında kendileriyle doğru yolu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan odur. Yani Allah'tır celle şanihu. El-En'am suresi 97. ayeti kerime. And olsun biz dünya semasını kandillerle yani yıldızlarla süsledik. Onları şeytanlara atış taneleri yaptık. El-Mülk suresi 5. ayeti kerime. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdi. En-Nahl suresi 12. ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmaktadır. Her kim yıldızdan, yıldızlardan bir dal alacak olursa, o kimse sihirden de bir dal almış olur. Fazlasını alırsa, fazlasını almış olur. Ebu Davud i̇bn Mace ve Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis bu. Evet, ümmetim hakkında şu üç şeyden korkarım. Yıldızlarla yağmur talebinde bulunmak, idarecinin haksızlıkları ve kaderi yalanlamak. Ahmed İbn Hanbel'in müsnedi, 5. cilt, 90. hadis. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'da, Ebu Cad, Ebced yazıp, Yıldızlara bakan bir topluluk hakkında şunları söylemiştir. Ben bu işi yapan bir kimsenin Allah azze ve celle katında herhangi bir değeri olacağını zannetmiyorum demiştir. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma söylüyor. Ebucad yani ebced yazıp Yıldızlara bakan bir topluluk hakkında şunları söylemiştir. Ben bu işi yapan bir kimsenin Allah katında herhangi bir değeri olacağını zannetmiyorum. Tabarani, rahmetullahi aleyhim, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ulaşan bir senetle merfu olarak rivayet ettiği bu söz hakkında El-Heysemi, rahmetullahi aleyh Mecmuu'z-Zawaid'da senedinde Halid bin Yazid el-Umeri vardır. Ve bu yalancı bir ravidir. 5. cilt 117. sayfada <gülüyor> böyle demiştir. <gülüyor> Katada rahmetullahi aleyh de şunları söylemiştir. Allah celle şanuhu yıldızları 3 sebeple yaratmıştır. Göğe bir zinet olsunlar. Şeytanları onlarla taşlamak için ve kendileriyle yol bulunacak alametler olmaları için. Her kim yıldızlardan başka şeyler çıkarmaya kalkışacak olursa, onlardan alması gereken payını kaybedip, payını zayi etmiş ve asla bilemeyeceği bir hususu bilmeye kendini zorlamış olur. Evet. <Gülüyor> Katade'nin Rahimahullah bu sözünü İmam Bukhari muallak olarak rivayet etmiştir. 4. Cilt 74'te Soru 184 Yıldızların doğuş ve batış vakitleri ile yağmur istemenin hükmü nedir? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ve rızkınızı yalanlamaktan ibaret mi kılacaksınız? El-Vakı'a suresi 82. ayet-i kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Cahiliye işinden olan dört husus ümmetimde kalmaya devam edecek ve onlar bunları terk etmeyeceklerdir. Makam ve mevkilerle övünmek. İşte benim babam şöyleydi, dedem şöyleydi, biz şöyle iyi bir aileden geliyoruz, böyle iyi efendime söyleyeyim bir nesebe sahibiz. Makamla, mevkiyle övünmek. Neseplere dil uzatmak, yani soya söp, sopa sövmek. Yıldızların Doğuş ve batışları ile yağmur dileğinde bulunmak, işte falanca yıldız doğdu da yağmur yağdı, feşmanca yıldız bak, battı, bunun alameti yağmur yağacak gibi kehanette bulunmak ve ölülere ağıt yakmak. Bu hadisler Bukhari, Müslim, Tirmizi ve Ahmed ibn-i müsnedinde bulabileceğimiz hadisler. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> Yüce Allah azze ve celle buyurdu ki, kullarımdan kimisi bana mümin, kimisi de kafir olarak sabahı etti. Allah azze ve cellenin lütuf ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı diyen kimse bana iman etmiş, yıldızlara küfretmiş olur. Yani yıldızları inkar etmiş olur. Çünkü yıldız bir mahluktur. Ne bir hayır getirmeye muktedirdir ne de bir hayrı iptal etmeye kudreti vardır. Yıldızların işte bu, bu şekilde bir hayrın gelmesine yahut da bir şerrin def olmasına hiçbir neyi yoktur? Gücü kuvveti yoktur. Bizlere şu şu yıldızın doğuşu veya batışı dolayısıyla yağmur yağdırıldı diyen bir kimse ise, bana küfretmiş, beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir. Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Muatta da birinci cilt 198 ve 199'da bulunan bir hadis. Kardeşlerim şimdi, Resulullah Aleyhisselatü devrinde işte yıldızlar sebebiyle yağmur yağdırıldı. Yahut da yağmur yağdı diye söyleniyormuş. Bugünlerde ise, zamanımızda ise birazcık kelimelerle oynanmış, kelimeler değişmiş. Falanca Efendi Hazretleri geldiği için yağmur yağdı onun bereketiyle. Bugün en meşhur, 130 parçalık külliyata sahip olan kimsenin talebeleri ne yapıyorlar? Bunu dile getiriyorlar. İşte Isparta'da 90 seneden beri yağma, yağmamış, fakat falanca hazretlerinin Isparta'ya teşrifi sebebiyle bir hafta mübarek yağmur yağmış gibi safsatalarla ne yapıyorlar? İnsanları tebcil ediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bereketli yağmurun gelmesine yıldızları sebep tutan kimseler, zamanımızda yağmurların yağmasını falanca efendi hazretleri feşmanca mübarek zatın o beldeyi ziyaretine ne yapıyorlar? Sebep sayıyorlar. Bu ikisi arasında hiç fark yok kardeşlerim. İkisi de demek ki Allah Azze ve Celle'yi inkar etmiş, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiklerini inkar etmiş ve Allah Azze ve Celle'den başkasına bel bağlamış oluyorlar. Çok tehlikeli bir durum bu. Evet, uğursuzluk ve nazar. Soru 185. Uğursuzluğa inanmanın hükmü nedir? Ve bunu ne giderir? Cevap, Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de El-A'raf suresi 131. ayeti kerimede İyi bilin ki onların uğradığı uğursuzluk ancak Allah tarafındandır. Böyle buyurmaktadır Rabbimiz Azze ve Celle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Hastalığın kendi kendine bulaşması, eşyada uğursuzluk, intikamı alınmayan maktulün ruhunun hayalet olması ile sefer ayının uğursuzluğu veya bir hastalık yoktur. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, i̇bn Mace, Ahmet ibn Hanbel'in Müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis bu. Araplar şöyle derlerdi, eğer bir kimse haksız yere öldürülür ve onun intikamı alınmazsa o kimsenin ruhu baykuş olur, siz benim hakkımı almadınız diye viranelerde öter durur. Ta hakkı alıncaya kısas Hakuk edinceye kadar derlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle düşüncelerin İslam'da olmadığını İslam'da olmadığını ne yapmıştır? Bize bildirmiştir. Hastalığın kendi kendine bulaşması da yoktur. Eğer hastalıklar kendi kendine hemen çevresine bulaşacak olsaydı hastanelerdeki doktorlar, hasta bakıcılar, hemşirelerin hepsi hasta olması lazımdı. Ama bakıyorsun ki Hastalığın kendi kendine bulaşması olmuyor. Ama tabi tedbiri almak yine nedir? Bize emredilen hususlardandır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uğursuzluk şirktir. Uğursuzluk şirktir buyurmuştur. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet'in Rahmetullahi aleyhi mecmai'nin Müsnedinde buldu, bulabileceğimiz bir hadis. Yani uğursuzluk inancı şirktir. Bir şeyin uğursuzluğuna inanmak şirktir. Manasına gelen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen e, bir mübarek söz bu. İbn-i Mesud radıyallahu anhu da şöyle demiştir. Bu bizden olmaz. Ancak istisna olarak görülürse Allah da, Allah da ona tevekkül ile giderir. Bir daha okuyalım. i̇bn Mesud radiyallahu anh'u da şöyle demiştir. Bu bizden olmaz. Ancak istisna olarak görülürse Allah da onu tevekkül ile giderir. Evet yine Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace ve Ahmet'in müsnedinde geçen bir sözdür. İbn-i Mesud radıyallahu anh'un sözü olarak. Peygamber aleyhissalatu vesselam da şöyle buyurmuştur. Uğursuzluk denilen şey, bu duygu sebebiyle bir işe devam etmen yahut o işi yapmaktan vazgeçmendir. Yani bir şeyi uğursuz saymak, İnsanın kendi kendine ürettiği bir şey, halbuki uğursuzluk diye bir şey yoktur. Böyle uğursuz saymak, insanın kendi kendine ürettiği, sandığı bir duygudur. İşte uğurlu diye bir işe devam edersen, uğursuz diye o işten kendini sakındırırsan, bu senin çıkarmış olduğun bir durumdur. Ahmed'in müsnedinde 1. cilt 213'te bu rivayet. i̇mam Ahmed, Ahmet rahmetullahi aleyh, Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmektedir. Uğursuzluk duyduğu için ihtiyacını görmekten vazgeçen kimse şirk koşmuş olur. Neden şirk koşmuş olur? Çünkü Allah azze ve celle'nin ilmi haricinde hiçbir şeyine yapmaz, cereyan etmez. Ashab, peki bunun kefareti nedir diye sordular. Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şöyle demen gerekir. Allah'ım, senin hayrından başka bir hayır yoktur. Senin takdirinden başka takdir de yoktur. Senden başka hiçbir ilah da yoktur. Ahmet ibn Hanbel'in müsnedi ikinci cilt. 220'de. Yani bir kimse eğer kalbine böyle bir halet gelirse bir şeyin uğursuzluğu yahut da e, insana faydasının dokunmayacağı zarar gelebileceği duygusu gelirse o zaman ne yapacak? Allah'ım senin hayırından başka hayır yok, senin takdirinden başka da takdir yoktur. Ve senden başka hiçbir ilahta yoktur. Diyecek ki içine gelen bu düşünce ne yapmasın? Ona onun kalbinde kökleşmesin. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyurmaktadırlar. Bunların yani bu gibi hislerin en güzeli hayra yorumlamaktır. Bu da bir Müslümanı yapmak istediği işten geri çevirmez. Sizden herhangi bir kimse hoşuna gitmeyecek bir şey gördü mü? Allah'ım Celle Şanuhu, iyilikleri senden başka hiçbir kimse veremez. Kötülükleri de senden başka hiçbir kimse geri çeviremez. Senin yardımın olmayınca kimse bir iş yapamaz Kimsenin hiçbir gücü olamaz buyurmuştur. Ebu Davud 4. Cilt 18 ve 19'da. Hudeybiye musalahası olacağı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu anlaşmanın yapılması hususunda Mekke müşriklerinin bu anlaşmayı yapmak için kimi gönderdiklerini sorduğunda Süheyl bin Amr geldi ya Resulallah dedi sahabe-i kiram. Süheyl, sehl isminin ismi tasgiri, yani küçültme ismi, yani kolaycık, küçücük bir kolaylık manasına Resulullah o zaman aleyhissalatü selam Süheyl bin Amr geldi ya Resulallah dediklerinde o zaman ben dedi tefellü yani meseleleri hayra yoğurmayı Severim işimiz kolaylaştı Allah'ın izniyle diye. Onu ne yaptı? Kayıra yordu. Evet, bunu da ne yapmış? Tefellü, işlerin bir kelimenin manasından yahut da gördüğü güzel bir simadan, gördüğü hoş bir davranıştan dolayı Sonraki gelecek olan işlerin hayra yorulması demek. <gülüyor> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem bunu ne yapmış? Kendisi hayatını tatbik etmiş. Hem de bu şekilde davranılmasını bize tavsiye buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Soru 186. Nazar değmesinin hükmü nedir? Cevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. El aynu hakkun yani nazar değmesi haktır. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Ahmet ibn Hanbel'in Rahmetullahi Teala aleyhim ecma'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis bu. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızın yüzünün renginin değiştiğini görmüş, yani sarardığını görmüş ve bunun üzerine buna rukya yaptırın. Yani okuyarak tedavi ettirin. Çünkü buna nazar değmiştir, buyurmuştur. Bukhari ve Müslim'de <gülüyor> bulabileceğimiz bir hadis bu. Ayşe radıyallahu anha validemiz de şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ya da başkasına nazar değmesinden dolayı rukya yapmasını emretti. Bukhari, Müslim, i̇bn Mace ve Ahmet'in müsnedinde. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Göz değmesi ya da akrep ve başkaları... Benzeri haşerat sokması dışında Rukiye yapılmaz Müslim Ebu Davud Tirmizi Ve Ahmed İbn Hanbel'in Müsnedinde olan bir hadis Yani nazar Yahut da Zehirli bir hayvanın Zehrinden dolayı Ne yapılır? Rukiye yapılır Okuyarak Tedavi yöntemine gidilir Ve bugün bu Tıbbende sabittir bunun bu şekilde okumakla iyi olacağına dair neler var? Bir sürü deliller var elimizde. Bu ne demek kardeşim? Sadece göz değmesinden, nazardan ve zehirli hayvanların zehirlerinden ne yapabiliriz? Rukiye sebebiyle kendimizi uzak tutabilir, şifa getirebiliriz kendimizi Allah'ın izniyle. Ha, bu ne demek? Demek ki katarakta rukiye olmaz kalp ameliyatı gerekli ise kişiye rukya yaparak ne yapamayız? kalp ameliyatı olmayı ortadan kaldıramayız. Ya o adam kansızsa rukya yaparak ne yapamaz? O kansızlığı telafi edemez. Evet. Bütün bunlar sahihte yer almış hadisler olup bu ususta zikrettiklerimizden başka daha pek çok hadis-i şerifte vardır. Nazar da Allah Azze ve Celle'nin izni olmaksızın etki yapmaz, yapamaz. Selef radıyallahu teala anhum ecmainden pek çok kimse bu Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunu nazar değmesiyle tefsir etmişlerdir. Gerçek şu ki o kafirler zikri işittiklerinde neredeyse, gözleriyle seni devir vereceklerdi El kalem suresi 51 ayeti Kerime Evet nazar vardır Haktır Allah dilerse onda bir zarar yaratabilir ama kullarına da geniş olan merhametiyle nazara uğradıklarında çeşitli dualarla rukya yapılıp, o dualar sebebiyle şifanın hasıl olabilmesi için ne yapmıştır? O duaların okunarak şifanın getirilmesine cevaz vermiştir. Evet. Günahlar, tevbe ve dünyevi cezalar kısmı. Soru 187. Masiyetler kaç kısımdır? Cevap. Masiyetler seyyiat diye bilinen küçük günahlar ile mubikat diye bilinen büyük günahlar olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Soru 188 Küçük günahların kefareti nedir? Cevap Yüce Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Size yasaklanan büyük günahlardan Kaçınırsanız küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir mekana sokarız. En-Nisa suresi 31. ayet-i kerime. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Hud suresi 114. ayet-i kerime. Böylece Yüce Allah Celle Şanuhu küçük günahların büyük günahlardan kaçınmak, ve iyilikler işlemekle affedileceğini haber vermektedir. Nitekim, hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Günahın peşinden hemen bir iyilik yap ki onu silsin. Tirmizi, darimi ve müsnette bulunan bir hadis bu. Sahih hadislerde de, belirtildiği üzere hoşa gitmeyen hallere rağmen, Güzelce abdest alıp Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Darimi, Muvatta ve Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde olan bir e, hadisin bu kadarlık bir parçası. Evet, güzelce abdest alıp mescitlere gitmek üzere ardı arkasına adam adımlar atmak hadislerin bir bölümünde güzelce abdest almak. ikinci bölümünde de ardı arkasına adımlar atıp mescitlere gitmek. Bu, bu kısımda Müslim, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace ve Ahmet'in e, Rahmetullah Aleyhim Ecmai'nin müsnedinde yer alan rivayetin diğer bir parçası. Beş vakit namaz Cuma'dan Cuma'ya Cuma namazı, Ramazan'dan Ramazan'a oruç. Bu da Bukhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Darimi, Ahmed İbn-i Müsned'inde olan rivayetin bir başka versiyonu. Ramazan ayını namaz kılarak özellikle teravih namazıyla geçirmek. Bukhari, Müslim, Nesai ve Darimi'de olan bir rivayet. Kadir gecesini namazla geçirmek. Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmed ibn-i müsnedindeki rivayet. aşura günü oruç tutmak ve da daha başka ibadetler hata ve günahlar için kefarettirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunları ne yapmış bize? Sahih rivayetlerle bildirmiş küçük günahlarımızın kefaretleri nelerdir diye. Bu hadislerin birçoğunda büyük günahlardan kaçınma kaydı getirilmiştir. Dolayısıyla bu hadisler arasında mutlak bu kayıt zikredilmemeksizin, zikredilmeksizin gelen rivayetler de onlara göre tefsir edilir. Dolayısıyla yapılan iyiliklerle veya başka yollarla küçük günahların silinip affedilmeleri için büyük günahlardan kaçınmak şarttır. Yani bir kimse büyük günahları irtikab etmediği müddetçe abdest alıp mescitlere gitmek için yürüdüğünde beş vakit namaz arasında yapmış olduğu küçük günahlara beş vakit namazı, cuma namazı daha önceki yapılan günahlara Kefaret, Ramazandan Ramazana oruç tutmak da iki Ramazan arasında yapılan günahlara kefarettir. Kadir gecesini namazla geçirmek, bu da günahlara kefarettir. Aşure günü oruç tutmak ve diğer ibadetlerden nasiplenmek de daha önce işlenilmiş olan küçük günahlara kefarettir. Ne yapıyoruz? Bunu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin sahih hadislerinden öğreniyoruz. Fakat tabii burada büyük günahları işlememe hususunda azamine yapacak, çaba sarf edecek ve işlemeden bu ibadetleri yaparsa kişi küçük günahlarına af olunacak. Evet. Soru 189. Büyük günahlar nelerdir? Cevap Büyük günahların tamamı hususunda ashabın, büyük günahların tanımı hususunda ashabın, tabiinin ve başkalarının çeşitli görüşleri vardır. Rıdvanullah Teala Aleyhim Bir görüşe göre büyük günahlar haddi gerektiren her bir günahtır. Yani zina etmek, yalan söylemek, iftira atmak, adam öldürmek. Bunlar haddi gerektiren günahlar olması sebebiyle büyük günah olarak ne yapılmıştır? Tanımlar dahiline alınmıştır. Diğer bir görüşe göre hakkında lanetin yahut gazabın yahut da cehennem ateşinin ya da herhangi bir cezanın söz konusu edildiği her bir günahtır. Bu da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hani Allah'ın lanetine uğrasınlar. Şöyle cezaya çarptırılsınlar diyerek bize haber verdiği davranışlardır. Büyük günahlar denilmiştir. Mesela kabirlerin yanında namaz kılmak. Lan Allahu nasara lan Allahu yahuda ve'n-Nasara kubura Embiya İhim mesaci Allah Yahudilerle Hristiyanlara lanet etsin Çünkü onlar embiyasının kabirlerini mescitler ittihaz ettiler diyerek lanetle onların yapmış olduğu işi zikretmesi gibi yani kabirlerin yanında Namaz kılanlara ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. Demek ki kabirlerin yanında namaz kılmak büyük günahlardan. Velev ki namaz kılmış olsa dahi. Normal yerlerde kılsın. Kabirlerin yanında değil. Evet. Başka bir açıklamaya göre büyük günah işleyenin dine aldırış etmediği onu önemsemediği Allah Azze ve Celle'den haşyet yani saygı ve Korkusunun azlığı, intibaını veren her bir günahtır. Daha başka tanımlarda yapılmıştır. Sahih hadislerde aralarında derece farkı bulunmakla birlikte pek çok günahın kebair yani büyük olmakla nitelendirildiği de sabittir. Bunlardan kimisi Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak. Bu en büyük günah ve sihir gibi büyük küfürdür. En büyük günahlardan ikisi, ikisinden birisi en büyüğü Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak, ortak koşmak, ondan sonra sihir ve büyü yapmak. Kimisi ise büyük günah ve hayasızlıkların büyükleridir. Bunlar da bu mertebeden daha aşağıdadır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin hak ile olması hali müstesna, haram kıldığı canı öldürmek. Hak ile olması müstesna nedir? Adam gelmiştir, beni öldürmüştür, benim varislerinde gidip şikayet etmiştir, kısas istemişlerdir, kısas yoluyla olmak müstesna Yahutta da herhangi bir cezayı Allah'ın koymuş olduğu dünyevi ve uhrevi ceza ile ilgili durumu yerine getirmek müstesna. Bir insanı öldürmek, savaştan kaçmak, faiz yemek, yetimin malını yemek, yalan şahadette bulunmak, hiçbir şey eden habersiz mümin'e ve iffetli hanımlara zina suçu isnat etmek de bunlardandır. İçki içmek, ana babaya itaatsizlik etmek ve başkaları da bu büyük günahlar kategorisine girer. i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın dediğine göre, büyük günahlar yediden çok yetmişe yakındır demiştir. Hakkında kebair yani büyük günah ifadesi kullanılan günahları tetkik eden bir kimse, Bunların yetmişten daha fazla olduğunu görür. Hele kitap ve sünnette haklarında lanet, azap, kadap, Allah ile savaşma ve buna benzer ağır bir tehdidin söz konusu edildiği bütün günahları tespit etmeye kalkışan bir kimse, bunların oldukça fazla olduğunu ne yapacaktır, görecektir. Burada İbn Abbas ee, radıyallahu anhumanın büyük günahlar yediden çok yetmişe yakındır demesi kesretten kinayedir hani biz deriz ya yahu sana bin defa söyledim anlatamadım yani 999 bin böyle mi söyledim biz bunu mu kastederiz yoksa kardeşim sana defaatle söyledim ama sen anlamadın anlamadın ve anlamayacaksın bu cihetle mi söyleriz? Biz kesinlikle bin sayısını 999, bin olarak ne yapmayız burada? Kastetmeyiz. Yani nefret ettirecek şekilde bunu bana tekrar ettirdin manasına kullanırız. İşte burada da Araplarda 70 sayısı da kesretten kinayedir. Yani ziyade ile çok manasına. Soru 190 Küçük ve büyük bütün günahların kefareti, örtülmesi, affedilmesi ne ile olur? Cevap Bütün günahlar nasuh yani samimi tevbe ile affedilir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah Azze ve Celle'ye nasuh yani Samimi ve aynı günaha bir daha dönmemekte kararlı olunan bir tevbe ile tevbe edin. Olur ki Rabbiniz Celle ve Ale kötülüklerinizi örter. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Tahrim suresi 8. ayeti kerime. Yüce Allah Azze ve Celle'nin Olur ki, umulur ki, yani ase diye kendisiyle alakalı bir hususu söz konusu etmesi, o hususun kesinlikle gerçekleşeceğini ifade etmektedir. Yani umulur ki Allah affeder, yani Allah kesinlikle affeder manasına gelmektedir. Bir başka yerde Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. İşte Allah Celle şanuhu bunların günahlarını sevapla değiştirir. El Furkan suresi 70. ayeti kerime. Sübhanallah. Yani insanın adeta ömrünün öncelerinde, bu ayeti kerimeyi duyunca çok günah işlemesini temenni etmesi gibi bir durum husule geliyor. Yani insan ne kadar günah işlerse işlesin, Allah'tan ümit kesmeyecek. Celle şanuhu, ben bu günahlarım sebebiyle ebediyen cehennemde kalırım. Allah bana merhamet etmez, Allah beni bağışlamaz demeyecek. Günahından tevbe edip de vazgeçtiği an kesinlikle Allah Azze ve Celle islenen, işlenen o masiyetleri ne yapacak? Sevap tarafına çevirecek. Yani Rabbimiz Azze ve Celle adeta bizim cennete girmemiz için ne yapıyor? Çaba sarf ediyor. Allah çaba sarf etmez. Ama Allah Azze ve Celle bizim cennete girmemizi adeta istiyor. Nasıl istiyor? Bizim yapmış olduğumuz günahları, kötülükleri nasuh tövbe ettiğimizde sevaba çevirmesiyle. Subhanallah. İşte gel de böyle bir Rabb'a canı gönülden ibadet yapma, onu takdis etme, onu tenzih etme. Yani hiç kimse var mı bu dünyada yapılan bir kötülüğe iyilikle mukabelede bulunsun. Kötülükleri iyilik gibi kabul etsin. Ama Rabbimiz Azze ve Celle kötülükleri bile ne yapıyor? İyiliğe çeviriyor, onun rahmet ve merhamet kapısına sığınıldığında, ona tevbe edildiğinde. <gülüyor> Ya Rab ya Rab. Evet. Ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri vakit Allah Celle'yi hatırlayarak hemen günahları için bağışlanma dileyenlerdir. Zaten günahları Allah azze ve celle'den başka kim bağışlar ki? Bir de işledikleri günah üzerine Üzerinde bilip durdukları halde ısrar etmeyenlerdi. İşte bunların mükafatı Rablerinden bir mağfiret ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. El İmran suresi 135 ve 136. ayetler Allah Azze ve Celle günahlarınız ne kadar ziyade olursa olsun, bana tevbe ettiğiniz müddetçe o günahlarınızı silerim. Sizleri hayırlı kimseler olarak cennetlerimde misafir ederim buyuruyor. Evet kardeşlerim bu şekildeki ayetler çok fazladır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tevbe kendisinden öncekileri silip süpürür buyurmuşlardır. Hadisi bu lafızla tespit edememekle birlikte Sahih-i Müslim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. İslam'ın kendisinden öncekileri yıktığını, hicretin kendisinden öncekileri yıktığını, haccın da kendisinden öncekileri yıktığını bilmiyor musun? Müslim 1. Cilt 112'de Ahmet ibn Hanbel'in müsnedi. Dördüncü cilt 199, 204 ve 205'te mukayyet olan bir hadis şeriftir. Bunlar birbirlerini takviye eden rivayetler. Evet, yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle'nin kulunun tevbesi dolayısıyla sevinmesi, oldukça tehlikeli bir yerde konaklayan, Beraberinde de üzerinde yiyeceği ve içeceği bulunan, bir bineği bulunan, Sonra başını uyumak üzere koyup, uyandığında bineğinin gitmiş olduğunu gören, Nihayet sıcak ve susuzluk bastırınca da, Yüce Allah Azze dedikleri olunca, Haydi yerime geri döneyim deyip dönerek uykuya dalan, Sonra başını kaldırdığında, Bineyinin tekrar yanı başında olduğunu gören kimsenin sevinmesinden daha fazladır buyurmuştur. Bu hadisi de Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Darimi ve Ahmed İbn Hanbel ne yapmıştır rivayet etmiştir. Hani bu başka versiyonda da <gülüyor> bir kişi bir yolculuğa çıkıyor. Çölde Devesiyle beraber bir yere konaklıyor ve adam ne yapıyor? Bir gölgelik yapıp başını gölgeliğe sokup uyuyor. Deve bağından kurtulup kaçıp gidiyor. Adam bir kalkıyor bakıyor ki deve kaçmış. Bütün yiyecekler, içecekler ve ihtiyaç maddeleri devenin sırtında. Deve kaçtıktan sonra adam bundan sonraki durumunun kötü olduğunu anlıyor. Yani ölümün onun için mukadder olduğunu sanıyor. Çünkü yiyecek yok, içecek yok. Çölün ortasında. Ve başlıyor beklemeye. Bekleyip bekleyip, epey bir zaman geçtikten sonra <gülüyor> artık ne yapıyor? Ümidini kesiyor devenin kendisine gelmesinden ve deveyi bulmasından artık ölümü bekliyor. Tekrar Yatıp uyuyor. Açlığı teskin olsun diye. Unutsun susuzluğunu diye. Uyandıktan sonra bir bakıyor ki deve onun yanında. Ve dili dolaşıyor. O kadar çok seviniyor, o kadar çok seviniyor ki Allah Azze ve Celle'ye hamd etmek geliyor içinden hemen. Ama hamd vakit, o hamd kelimeleri ağzından nasıl dökülüyor? Yani hamd ettiğini sanıyor ama adam küfür kelimelerini zikrediyor. Diyor ki, ya Rabbi, en ta'abi ve en rabbuk. Ey diyor Rabbim, sen diyor benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Yani Allah Azze wa olan şükranesi, teşekkürü. <gülüyor> deveyi bulması, onu öyle bir hale getiriyor, sevindiriyor ki adeta ne söylediğini anlayamayacak, hissedemeyecek derecede sevinci fazlalaşıyor. Sevincinden dolayı, aklı başından gidiyor. Ve ya Rabbi, enta abdi ve ana rabbuk diyor. Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Allah Azze ve Celle şirkten hiçbir zaman Razı olmaz, hoşlanmaz. Ama kulun bilmeden bu cümleleri sarf etmesini Allah şirk olarak kabul etmiyor. Evet. Soru 191 Nasuh tövbe ne demektir? Cevap Nasuh tövbe günahtan vazgeçmek ve o günahın işlenmesine pişmanlık duymak ve ebediyen bir daha o günaha dönmemek üzere kesin karar vermekten ibaret olan üç şartın bulunduğu samimi tevbe demektir. Eğer tevbesi edilen günahta bir Müslümana haksızlık söz konusu ise Mümkünse o günahtan dolayı o kimseden helallık diler. Çünkü eğer bütün o günahtan dolayı o kimseden helallık dilemeyecek olursa, kıyamet gününde bu haksızlığı ondan geri istenecek ve kaçınılmaz olarak kısas uygulanacaktır. Bu tür haksızlıklar hiçbir şekilde affedilmeyen türlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmaktadır. Her kimin yanında kardeşine zulmünden dolayı bir hak var ise, yani haksız olarak kardeşinin bir malını yahut da herhangi bir hakkını gasp etmiş ise, dinar ve dirhemin olamayacağı, bulunmayacağı bir gün gelmeden önce, bugün ondan helallık dilesin. Çünkü o gün, eğer onun haksızlık yapanın, salih ameli varsa onlardan o zulüm miktarınca alınır. Eğer hasenatı yoksa haksızlık yaptığı arkadaşının kötülüklerinden alınır, ona yükletilir. Bukhari ve Ahmed İbn Hanbel'in müsnedindeki bir hadis bu. Kardeşlerim, bu dünyada insan haksızlığa, adaletsizliğe uğrayabilir. Ama ahiret yurdu mutlak adaletin ve hakkın tahakkuk ve tecelli edileceği bir yerdir. Herhangi bir kimse burada haksızlığa uğradığında dünyada hakkını eğer alamadı, hakkını elde edemediyse, ahirette Allah Celle Şanuhu onun hakkını ne yapacak? Kudreti ve kuvvetiyle alıp ona verecek. Adaleti tesis edecek. Mesela İki kul, biri alacaklı, biri borçlu. Alacaklı olan diyecek Ya Rab, bu mütekebbir biriydi dünyadayken. Gururluydu, kibirliydi ve kuvvetliydi. Gururundan, kibirinden, zalimliğinden ve kuvvetinden dolayı benim hakkımı gasp etmişti. Ben alamadım hakkımı dünyada, şimdi sen benim dünyadaki alamadığım bu hakkımı bana ver, adaleti tahakkuk ettir, tecelli ettir. Allah Celle Şanuh ne yapacak? O alacaklı olan kulun alacağını neyle tahsil edecek? Para yok, pul yok, hiçbir menfaat yok. Borçlu olan, borçlu olan kendi hasenelerini ne yapacak? Alacaklı olana verecek. Alacaklı olanın alacağı bitmediğinden, tükenmediğinden dolayı diyecek Ya Rab, daha alacağım kaldı. O zaman da Allah Azze ve Celle alacaklı olanın günahlarını borçlu olana yükleyecek. Ve bu şekilde adalet tahakkuk edecek. Yani eğer borçlu olan kimse o borcu olmasaydı cennete gidecek durumda idiyse dahi o kişinin günahların yüklenmesi ve kendi hasenelerini, ona vermesi sebebiyle cehennem ehli olacak. Allah bunu bizden ne yapsın? Muhafaza buyursun. Evet, soru 192. Bütün insanlar hakkında tevbe ne zaman sona erer? Cevap, Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin tevbelerini kabul edeceği kimseler, Kötülüğü ancak bilmeden yapanların, sonra da çarçabuk tevbe eden kimselerinkidir. İşte Allah Azze ve Celle'nin tevbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah Azze ve Celle hakkıyla bilendir, hikmeti sonsuz olandır. En-Nisa suresi 17. ayeti kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı işlenmesiyle Allah Azze ve Celle'ye asi olunan her bir şeyin bir bilgisizlik olduğunu icma ile ifade etmişlerdir. Yapılan bu iş ister kastı olsun, ister başka türlü olsun fark etmez. Yine ölümden önce olan her işin de çarçabuk yapılmış olacağını kabul etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu kulunun tevbesini can boğaza gelinceye kadar kabul eder. Bukhari ve Ahmet'in müsnedinde olan bir hadis bu. Yani bir kul can boğaza gargaraya gelinceye kadar ne kadar günah işlerse işlesin, ne yaparsa yapsın, tevbe ederse Allah onun tevbesini dilerse bağışlar. Evet, demek ki Allah Azze ve Celle'den ümit kesmeyeceğiz. Bu hususta pek çok hadis-i şerif sabit olmuştur. Ancak kişi ölüm meleğini görür. Artık ruh göğüsünde hırıltı çıkaracak noktaya kadar gelir, gırtlağa kadar dayanır, can çıkmaya başlarsa artık kabul edilecek tevbe zamanı geçmiş olur. Ve o zaman herhangi bir kurtuluş söz konusu olmaz. Çünkü artık kurtuluş vakti geçmiştir. Sa'd suresi Sa'd Suresi 3. Ayet-i Kerime. Buna en güzel misal de Firavun'un yapmış olduğu tevbedir. Firavun tekebbür etti. Zulmünden, küfründen vazgeçmedi. Musa Aleyhisselam'ı takdir edip ona iman etmedi. Ama ne zaman Kızıldeniz'den Musa Aleyhisselam'a ve kavmine denizin içinden yol yarılıp da sahilü selamete kub kuru olduğu halde geçtilerse öbür tarafa Firavun da ne yaptı? Onların arkasından takip etti. Firavun yarı yola geldiğinde iki deniz birbirine kapanı verdi. Firavun öleceğinin kesin olduğunu görünce ben bugün iman ettim dedi ama suya iyice bandırılıp boğulmaya başladığında bu sözü söylediğinden dolayı Allah Celle Şanuhu, onun yaptığı tevbeyi ve imanı kabul etmedi. Evet. İşte bu hal, Yüce Allah Azze ve Celle'nin bir önceki ayeti kerimenin akabinde ifade ettiği şu durumdur. Yoksa kabul edilen tevbe, kötülükleri işleyip durup da nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, ben şimdi gerçekten tevbe ettim. Düm deyeninkilerin değildir. En-Nisa suresi 18. ayeti kerime. Daha önce 17. ayeti kerimeyi okumuştuk. Evet kardeşlerim demek insan ne yapmayacak? Tevbe ettiğinde aklı başına günah işlediğinde aklı başına geldiğinde tevbe edecek. Rabbından ümidi kesmeyecek. Bilecek ki tevbeleri kabul eden bir Allah var Celle şanuhu. Can hulkuma boğaza gelmeden de yapılan tevbenin insana faydası var. Bununla beraber kişi ister istemez günah işlediğinde hemen ne yapacak? Tevbe edecek ki o günahlar ona ne yapmasın? Ahirette bir zarar vermesin ama günah işlemeyi ve tevbe etmeyi de oyuncak haline getirmeyecek. İnsan gerçekten işlememek, dönmemek şartıyla, kaydıyla, niyetiyle tevbe etse, ondan sonra nefsine uysa, nefsi ona galebe çalsa, tekrar günaha dönse, tekrar pişman olup canı gönülden tevbe etse, tekrar günaha dönse, bu şekilde yetmiş defada tevbesini bozmuş olup yeniden tevbe etse, günah eee tevbesini bozmuş olup günahlara dönmüş olsa bu insan tevbede günahta ne olmuş olmaz ısrar etmiş olmaz denilmiş. Ve sallallahu aleyhi ve sellem alihi ve sahbihi ecmaîn ve ahiru davana enel aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kardeşlerim Allah azze ve celle nasih tübeyle. Tevbe edenlerden ve günahlara bir daha dönmeyenlerden eylesin. Allah tevbelerimizi kabul buyurup kendisine tevbeleri, günahları sebebiyle azap edilen kullarından eylemesin. Sabahınız mübarek olsun, vaktiniz hayırla dolsun.